Kardeşlerim, muazzez müminler Bir bayram sabahında Allah'ın beytindeyiz Müslümanlar camilere çocuklarıyla beraber koştular Bu sabah cami yılın en genç halini yaşıyor Çünkü camiye ilk defa gelenler var Camilerin bu sabah yüzü gülüyor, yılın hiçbir gününde olmadığından daha mutlular, daha mesurlar. Çünkü yeni kardeşlerimizle ilk defa bu sabah tanıştılar. Bu sabah şarttan garba kadar Alem-i İslam'ı bir surur kuşattı. Güneşin doğduğu noktalardan battığı yere kadar... Kardeşlerimiz çocuklarını ellerine aldılar, yanlarına aldılar. Tekbir getirerek Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gittiler. Onların bir kısmı şimdi camiden eve döndüler, kurbanlarını kestiler. Belki daha uzak tarafta olanlar, Çin'de olanlar, Doğu Türkistan'da, Hindistan'da olanlar, kurbanlarını da kestiler, onlar şimdi sılaya başladılar. Babalarını, ailelerini, yakın akrabalarını, dostlarını ziyaret ediyorlar. Bayramı bütün şubeleriyle, bayramı bütün heyecanıyla şimdi onlar idrak ediyorlar. Biraz sonra daha batı tarafında olanlar, onlar da tekbirlerle çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkacaklar. Onlar da sokakta Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gidecekler, camiye doğru yürüyecekler. Bugün bayram, nasıl 30 gün Ramazan ayında oruç tutuyorsunuz, sonunda Cenab-ı Hak bize Ramazan bayramını ihsan ediyor, yedi gün namaz kılıyorsunuz, kardeşlerimiz Allahu Ekber diyor, camiye koşuyorsunuz, yedi günün sonunda Cuma günleri toplanıyorsunuz, Cuma bayramını idrak ediyorsunuz. Dün Arafat'tı, kardeşlerimiz Müslümanlar, Kimi Mârib'den, kimi Buhara'dan, Arafat'ta toplandılar, Hz. Muhammed ve Vesselam'ın vakfeye durduğu yerde, Hz. Adem Aleyhisselam'ın ''Ya Rabbi günahlarımı affeyle, mağfiret eyle, kâla rabbena zalemnâ'' diye yalvardığı yerde ellerini kaldırdılar, ümmetin affı, mağfireti, selameti için yalvardılar ve sonrasında Allah bu ümmete bugün bayramı ihsan etti. Dünkü Arafat'ın Arafattaki yakarışların, yalvarışların ihsanıdır bugün alemi İslam'da bir şafak olarak üzerimize doğan bayram dünün hediyesidir. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in ihsanıdır. Hazreti Adem'den bu tarafa İnsanlık alemi Cenab ı Hakk'a kurbanlar ihsan ediyor. Hazreti İbrahim'de var, Musa'da var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Kurbanla kurbanlarımızı keserek Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizi arz ediyoruz. Biz ya Rabbi diyoruz. Sadece sana kul olmaya and içtik. Senden başka kimselere kurban olmayacak. Senden başka kimselere de yar olmayacak ya Rabbi. Kurban bayramında ümmet, Arafat'ın sonrasında kainatın sahibine bunun sözünü verecek. Kurban teslim olmak demek. Kurban yeniden Allah'a yönelmek demek. Hz. İbrahim aleyhisselam rüyayı görüyor. Yavrusu İsmail'i yanına alıyor, onu kurban edecek. Şöyle demiyor, ''Ya Rabbi, komşularım var, dostlarım var, akrabalarım var.'' Onların da İsmailleri, onların da çocukları var. Onların çocukları şimdi orada burada oynarken, neden benim oğlum sana kurban olacak? Ya Rabbi, bu çocuk zaten şu kadar sıkıntılara göğüs germiş. Bıvadin gayledi zerineinde beitikel Muharram. Ben onu aldım, ekinin suyun olmadığı Mekke dağlarının arasına bıraktım. Annesiyle burada bir çare, şu kadar zaman geçirmiş, babasız günler geride bırakan İsmail'imi şimdi neden kurban olarak istiyorsun? Baba, en sevdiğini Allah'a kurban edecek. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın dilinde tek kelime, Allah'a isyan cümlesi yok. İsmail kurban edilecekse... En sevdiğiniz Allah'a verilecekse, Müslüman orada Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Emrin başım gözüm üzerine Ya Rabbi diyecek Kurban sabahı, bu sabah işte onun antrenmanını, onun alıştırmasını yapacak Müslümanlar İsmail çocuk, babası alıyor, Allah'a kurban edecek Yürüyor babasıyla beraber Baba demiyor ki, arkadaşlarım var, onlar oyundalar şimdi. Arkadaşlarıyla beraber, babaları onlara yeni elbiseler aldılar. Babaları onlara şefkatlerini gösteriyor. Ama sen aldın beni kesmeye, Allah'a kurban etmeye götürüyorsun. Bu ne acı, bu ne ızdırap diye İsmail babasına isyan etmiyor. Bilakis kâle ya ebe tif'al mâ tûmer setecidûnî inşâallâhu minassâbirîn. Rabbim emrettiyse al götür baba beni Allah'a kurban et Kurban etmek için yere yatırdığın zaman Beni Hakk'a kainatın sahibine teslim olur bir halde göreceksin Hani şimdi Kur'an-ı Hakim size Fakirlere, miskinlere, yolda kalanlara Suriye'den gelen gariplere, mültecilere Kimi kimsesi olmayanlara Allah yolunda Allah adına verin dediğinde eğer nefsiniz karşınıza çıkıyorsa dur diyorsa neden veriyorsun onların da elleri onların da ayakları onların da akılları var neden onlar çalışmadılar neden sen çalıştıklarını onlara vereceksin diye nefsin karşına çıktığında karşına çıktığında İbrahim gibi malını Allah'a kurban edebiliyorsan sabah namazı Cenab-ı müezzinler vasıtasıyla seni camiye davet ediyor. Gecenin yarısında davet ediyor. Eğer karanlıkları yarıp da kalkabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, neden ya Rabbi beni bu saatte camiye beytine davet ediyorsun diye içinde tek kelime, isyan cümlesi yoksa, o zaman nefsini Allah'a kurban edebildin deme. Kurban olmak yani. Kurban bayramı Cenab-ı Hakk'a her şeyimizi kurban edebilmeyi öğrenmenin adıdır. Bunun için bayram var. Kainatın sahibi emrediyor bize. Allah'a kul olun. Sonra annenize babanıza iyilik yapın. Bugün bayram. Belki anneniz babanız uzak bir yerde Sıla yapacaksınız Belki aranızda bir husumet vardı, bir problem vardı Bugün kainatın sahibi emrediyor ya Anne aranacak, baba aranacak, yakın aranacak, akraba aranacak Komşu var belki, şu kadar zaman evine et girmedi Bugün Allah sana ihsan etti Evinde kurban var, kesiyorsun Eğer onu görmeyeceksen, ona gitmeyeceksen eğer kurbanı ona sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına götürmeyeceksen hani götüreyim ama çocuklar da görsün, komşular da görsün eti verip de onun izzetini şerefini ayaklar altına alacaksak o zaman nefsimizi Allah'a kurban edemedik demek her şeyi Allah için yapabilmek onun rızasını kazanabilme adına yapabilmek Yakın komşuya gitmek, uzak komşuya gitmek, öyle bir ahlak, öyle bir maneviyatla gidebilmek ki Medine'de bir kadın var, elbisesi yok, Müslüman bir kadın, Yahudi ile arasında bir konuşma var Yahudi kadın diyor ki senin peygamberin mi yoksa benim peygamberin mi insaniyeti daha fazla öne çıkarıyor o kadın Hz. Musa'dan, Müslüman kadın elbisesi olmayan biçare kadın da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Sonra Müslüman kadın oğluna diyor ki, ''Git Allah Resulüne söyle, annem dışarıya, annem sokağa çıkacak, fakat annemin elbisesi yok.'' Çocuk Efendimiz Aleyhisselam'a gelir, annesinin halini anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın o an, o kadına gönderecek elbisesi yok ya da yanında elbise yok çocuğa der ki git şu saatle şu saat arasında gel eğer Allah Teala ihsan ederse sana veririm alır annene götürürsün çocuk annesine gelir Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabını iletince annesi çocuğuna git Allah Resulüne söyle eğer verecek fazla elbisesi yoksa Annem peygamberin üzerindeki elbisesini istiyor. Çocuk Allah Resulüne gelir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabın arasından kalkar, evine gider, üzerindeki gömleği çıkarır, Medine'de sokağa çıkmaya elbisesi olmayan kadına gönderir. Medine'de öğle vakti bilal Habeşi, Ezan-ı Muhammedi okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Asab ı kiram efendilerimiz Allah Resulü'nü bekliyorlar. Hani saadetin perdesi kalkacak, Efendimiz aleyhisselam kalabalığı yaracak, gelecek, asabına imamlık yapacaklar. Fakat perde açılmıyor. Çünkü Peygamberin asabının huzuruna çıkması için üzerinde gömleği yok. Hz. Cebrail geliyor, Inna Allaha yabsudur rızkalıman yaşa uayakdir. Bu ayetle geliyor. Efendimiz Ali halini, o an yaşadığı duruma sabıkir ama Medine bütün insanlığa ilan ediyor, duyuruyor yani. Peygamber Ali dünyasında, Peygamber'in şehrinde Medine'de bayram sabahı. Çocuklar var, çocuklarımız var. Sevinenler var, sevinme, sevinemeyenler var. Eğer mahallemiz seviniyorsa, toplum seviniyorsa, alem İslam seviniyorsa buradan fazla kurbanlarınız, bir evde iki tane kurban varsa bir tanesini Arakan'a, birini Doğu Türkistan'a, birini Suriye'ye, birini Afrika'nın ortalarına gönderebildiyse, o zaman Medine'deki bayram havası bizim mahallemizde de var demek. İşte bayram o zaman bizim için bayram kardeşlerim. Bir bayram sabahı Hazreti Ömer Efendi'miz evine çekilmişler ağlıyorlar. Yanına varıyorlar diyorlar ki Emirül Mümin'in bugün bayram, bu sabah bayram. Ama sen ağlıyorsun, sen de hüzün var. Bayram sevinme sevinme günü, bayram surur günü. Peki sen neden ağlıyorsun? Hazreti Ömer başını kaldırır ve buyururlar ki bayram kime bilir misiniz? İnnel aidah limen emine yevmel veid. Kıyametin dehşetinden emin olana bayram. Kıyametin azabından eğer eminsek işte hakiki bayram o gün. Hasan Basri bir bayram sabahı dolaşırken soruyorlar ona basta da diyorlar ki bayram kime? Kim ki o gün Rabbine kainatın sahibine isyan etmediyse işte ona bayram o gün Allah'a isyan etmediyse Bugün dostu akrabayı ziyaret edebilecekse husumeti kaldırabilecekse uzaklaşanı kucaklayabilecekse bugün bayramı iliklerimize kadar yaşayabilecekse Dün Arafat'taki duaları bugün mahalleye, bugün eve taşıyabileceksek, kurbanı paylaşabileceksek, işte bize o gün bayram. Kardeşlerim, bir buçuk asırdır ağlayan bir İslam coğrafyası var. İslam coğrafyası tarihinde hiçbir dönemde bu kadar uzun dönem bir fetret yaşamamıştı. Neden? Çünkü biz çocuklarımızı, mallarımızı, sevdiklerimizi Allah yolunda kurban edemiyoruz. Mallarını Allah'a kurban edemeyen ümmet bir buçuk asırdır işte kurban oluyorlar. Bugün bayram sabahı yine saflardan Ahmetleri, Muhammedleri, Hamada, Hımızda, Kahire'de alacaklar. Onlar kardeşleriniz emperyalizmin değerleri uğruna kurban olacaklar. Bu sabah şunu düşünün, birazdan çıkacaksınız, evine gideceksiniz. İsmail'leriniz var ya sevdikleriniz, mallarınız var ya İsmail gibi gördükleriniz, kardeşlerimizle paylaştıklarımız ya da paylaşamadıklarımız. Kendinize bu sabah kurbanı keserken Hz. İbrahim'in yerine koyun. Alıyor, çocuğunu götürüyor. Allah'a kurban edecek, yere yatırıyor ki فَلَمَّ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ İsmail o zaman Müslüman oluyor, İbrahim de, Kur'an'ın ifadesi, yani yavrusunu Allah'a teslim edince, İsmail de kendisini bıçağa sununca, ikisi o zaman Müslüman oluyorlar, tam yavrusunu Allah'a kurban edecek, Semada bir ses. Allahu ekber, Allahu ekber. Koşla Hazreti Cibril geliyor. İbrahim başını kaldırıyor. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'tan başka ilah yok. İsmail'i bıçaktan kurtaran Allah en büyüktür. İsmail yerden kalkıyor. La ilahe illallahü vallahu ekber. on ifadesi Allahu ekber ve lillahi Allah ham Allah'a sena olsun, Allah en büyüktür. Kurbanı yatırdığınız zaman İbrahim'i düşünün, İsmail'i düşünün, Hazreti Cibril'in gelişini düşünün, malı düşünün, mülkü düşünün, evlatlarınızı düşünün. Ne kadar Allah'a kurban oluyoruz, ne kadar teslim oluyorsak işte o kadar kurban kesiyoruz. Eğer bu manadan uzaksa işte o zaman kurban bir et günü demey. 365 gün et yiyorsunuz. ama bugün et günü değil, bugün nefsimizi Allah'a kurban olarak sunmanın günüdür.